1541 numaralı konu, Hazreti Ali'nin Elhamdülillah ve Sübhanallah sözlerinin manasını açıklaması, Hazreti Ömer bir gün Hazreti Ali'ye, biz Sübhanillah ve La ilahe illallah kelimelerinin ne olduğunu biliyoruz, fakat Elhamdülillah ne demektir diye sordu, Hazreti Ali de şunları söyledi, bu Allah Teala'nın kendisi için seçmiş olduğu ve kulları tarafından da söylenilmesini istediği bir kelimedir, İbnül Kevva, Hazreti Ali, ye, Sübhanillah, kelimesinin manasını sordu, Hazreti Ali ona şöyle cevap verdi, bu, Allah Teala'nın kendisi için seçmiş olduğu ve kulların da kendisiyle Allah'ı her türlü kötülükten tenzih ettikleri bir kelimedir.